Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba Birleşik Krallık Hükümeti verilerine göre sera gazı emisyonları son 7 sene boyunca devamlı ülkede azaldı. 2019'da elektriğinin 3'te 1'inden fazlasını yenilenebilir enerjiden üretti ve rekor kırdı. Hükümet tarafından paylaşılan veriler sera gazı emisyonlarında 2018 yılıyla kıyaslandığında %3,6 2010'a göre ise %28'lik bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng, rakamların Birleşik Krallık'ın iklim değişikliğiyle mücadelesinde aldığı olağanüstü önlemleri gösterdiğini belirtti. Kwarteng, ekonomimize koronavirüs salgını sırasında yenilenebilir enerji destek olurken yenilenebilir elektrik kullanımı rekor seviyelere çıktı. Bunu aylarca ve yıllarca devam ettirebiliriz dedi. Avrupa Ticaret Birliği'ne göre COVID-19 salgını Birleşik Krallık'ta enerji talebini yaklaşık %7 azalttı. 2019'da bir rekor kırıldı. Birleşik Krallık elektriğinin %36,9'unu rüzgar çiftlikleri, güneş panelleri ve biyokütle enerjisi dahil yenilenebilir enerji kaynaklarından üretti. Geçtiğimiz 3 ayın ortalaması %37,4'e yükselerek yılın Bu zamanlardaki rekorunu kırdı. Darısı Türkiye'nin başına diyelim yenilenebilir enerjide. Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi'nin yıllık raporuna göre Amerika Birleşik Devletleri ve Çin kıyı rüzgar enerjisi gelişiminde piyasadaki en büyük paya sahip. İki ülke rüzgar enerjisindeki küresel büyümenin neredeyse üçte ikisini oluşturuyor. Konsey ayrıca rüzgar enerjisi projelerinde 2020'de rekor bir artışın yaşanmasını beklediklerini ve %20'lik bir büyümenin öngördüğünü söylemişti. Ancak koronavirüs salgınının etkilerinin ne olacağı bilinmiyor. Koronavirüs salgını üretim ve altyapı geliştirmede ekonomi genelindeki bir yavaşlamaya paralel olarak enerji projelerinin inşaatını da yavaşlatabilir. Ancak konsey koronavirüsün rüzgar endüstrisi için hala bir fırsatlar silsilesi de sunabileceğine inanıyor. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği ise 2020 yılı Ocak ayı Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik raporu çalışmasını yayınladı. Çalışmadaki bilgilere göre Türkiye'deki rüzgar enerjisi santrallerinin kurulu gücü 2019'da 687 megawatta yükseldi. Geçtiğimiz yıl şimdiye kadarki en yüksek 5. büyümenin yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçerken artış bir yıl önceye göre 190 megawatt üzerinde oldu. 2019 başında 180 olan rüzgar santrali sayısı 198'e yükselirken 25 yeni rüzgar enerjisi santrali içinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Rüzgar enerjisi santrallerinin Türkiye elektrik üretimindeki 2018 yılında %6,78 olan payı 2019 yılında %7,42'ye yükseldi. Bununla birlikte bu pay ilk defa 2019 yılı Ağustos ayında %10,01 ile %10 seviyesine geçti. İklim haberden simay alınmışın çevirisine göre koronavirüs pandemisi halk sağlığı ve küresel ekonomiler için gün geçtikçe örneğine rastlanmamış küresel bir tehdit oluşturuyor. Krizin hızı günlük yaşantımızda neden olduğu değişim dışında değerlerimize ve yatırımlarımıza yönelik de bir tehdit olarak yansıyor. Kriz yatırımcılara güncel olaylar dahilinde portföylerini yeniden düzenleme imkanı sağlayarak, Gelecekteki iklimimiz için daha iyi ve yeni bir standartın ne olabileceğini gösteriyor. Virüs şimdiden enerji fiyatlarına olan bağımlılıklarımıza ve düşük karbonlu bir geleceğe dönüşümün ön gösterimini yaparak adeta bize bir stres testi uyguluyor. Bu durum büyük olasılıkla enerji talebine ve dolayısıyla karbon emisyonlarında en azından bir süreliğine önemli bir düşüşe neden olacak. Yatırım eğiliminin koronavirüs krizinden ve mevcut petrol şokundan, ...daha uzun sürebileceğine inanmak için de pek çok neden var. Ya da en azından yatırımcılara bu değişikliği bir çeşit kalite kaçışı olarak sürdürmeleri tavsiye edilebilir. Çünkü bu olaylar aslında hükümetlerin iklim değişikliğiyle başa çıkmak için gerekli olan... ...radikal politika değişikliklerini gerçekleştirdiklerinde gelecekte neler olacağına dair bir senaryo sunuyor... Harika bir doğal deney görevi görüyor. Aslında Covid-19 şirketlerin enerji tüketiminin, karbon yoğunluğunun ve politika değişikliklerinin iklim değişikliği tarafından belirlenecek değişken bir gelecek için ne kadar iyi hazırlandığına dair bir test sunuyor. Şirketler piyasa sinyallerine duyarlı oldukları için yatırımcılar düşük karbonlu yatırım alanlarına yönelerek şirketlerin fosil yakıtları olan bağımlılığını sona erdirebilir. İklim krizine karşı acil ve somut önlemler alınmasıyla bir araya gelen sıfır gelecek kampanyası bu cuma 3 Nisan'da 5. küresel iklim grevine koronavirüs salgını nedeniyle sokaklardan alıyor, dijital ortama taşıyor. Gelecek için Cumalar Hareketi'nin çağrı yaptığı Türkiye'nin ilk dijital iklim grevinde bir araya gelecek iklim aktivistleri dünyayla eş zamanlı olarak hep birlikte bu evde iklim grevi var diyecek. Dijital İklim Grevi saat 16'da basın açıklamasının ve konuşmalarının gerçekleşmesiyle canlı yayına başlayacak. 17'de ise iklim aktivistleri çevrim içi pankartlarıyla birlikte buluşacaklar. Greve destek vermek isteyenler ise gün boyu #buEvdeİklimGrevi var #DijitalİklimGrevi #0Gelecek etiketleri üzerinden paylaşım yapabilecek. Saat 22'de de Gün içinde sıfır gelecek sosyal medya hesaplarından yayınlanacak etiket üzerinden gündem kampanyası gerçekleştirecek. Sanatçılar da dahil olacak buna. Sanatçılar canlı yayınla mini konserler verecek ve yayınları sırasında sosyal medya çalışmasına da destek olacaklar. İklim krizine karşı harekete geçtiğimiz bir gelecektir diyoruz Esen kalın. Gezegenin Geleceği